Diyorsun. sana diyorum başladık diyorum Abi ben görüyorum başladığınızı bana söylemene gerek yok e başladık dedikten sonra bir rutinimiz <gülüyor> var yani. niye, niye beni askıda bırakıyorsun Allah beni? Allah bir kere de rutini sikip atmayayım yani buna hakkım yok mu ya kaç bölüm oldu bu kaç şimdi mesela cipot <gülüyor> kaç bu 48 mi mesela 48 galiba olabilir mi 50. Olabilir. bölüme bir şey yapacak mıyız ya 50. bölüm ne demek 48'den önce de var 10-12 tane aslında ne? eski pipodlar var ya tamam da JPod'un sonuçta. Ya adını değiştirdik onların. <gülüyor> Yeni mi değiştireceğiz? Yo. Yo. Yani numara. Ne yaptık biz onları sonradan? Normal podcast mi yap? JPod olarak kalmadı mı? Yok canım ne JPod? JPod olarak kaldı. O, o, o kadar yaptım. eskiler hatırlamıyorsun bile. Evet. Bilmiyorum. Elinci bölümü özel bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne bileyim bilmiyorum. Bana dedin ki böyle konuklar olabilir falan filan dedin. Elinci ben... bölüm için mi dedin bana? Bilmiyorum. Önümüzdeki bölümler için dedim ve 3 bölüm kalmış. Bu dahil. Yani birisini denk getirebiliriz. İlla ki olur ya. Diyorsun. Evet, peki ne için toplandık? Ne oldu? Selam gençler falan hepsini unuttun gitti. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> amacına ulaştın. Mutlu musun? Baya yani, mutluyum. E, i̇yi bakalım. Ne kadar mutlu olunabilirse. Selam gençler. Selam Risto. Nasılsınız? İyilik, sağlık. Senden <gülüyor> ne haber? İyi ya. Biraz... Yorgunun. Aa niye ki? Niye acaba? Bu böyle dandik reklam yapmaya çalışanlar gibi konuşuyoruz şu an. Öyle Sanki mi? böyle şey hani e, araya advertorial alacakmışız da. Aa yorgun musun? O zaman <gülüyor> süpradin. <gülüyor> <Falan. gülüyor> Supradin'in sunduğu. Supradin yorgunluğa iyi mi geliyor? Bilmiyorum. C vitamini falan filan. Yine enerji verir. Ya o hapla, efervesanla bilmem nereye C vitamini almak nasıl yalan bir şey ya. 10 dakika sonra işiyorsun ve gidiyor yani o C vitamini. C vitamini zaten vücutta tutulabilen bir vitamin i̇şte on, on, türü değil. O, i̇şiyorsun gidiyorlar ki bunu kastetti. Yani her nefk <gülüyor> şey şekilde... Ne yolda alırsan, e, al alırsan al fark etmiyor. Et. İyi Ay, de etmiyorum. en azından hani ne bileyim lifli bir, bir bir şey yiyip alıyorsan ekstra bir faydası da olur C vitamini dışında. Konumuz C vitamini. <gülüyor> Bu <bölümde> Supredin'in konu... <gülüyor> sunduğu C vitamini potans. Kapatmayın. <gülüyor> <gülüyor> C vitamini değil konumuz. Konumuz ne peki? Ya konumuzun ne olduğunu aslında zaten şu an dinleyenler biliyor olmalı. Çünkü kocaman, yazıyorsun yani, yani böyle evet, oraya diyorsun ki High ya bugünkü Land, konumuz evet. şu başlık bu. Bunları konuşturış ile bilmem kim. Hayır, zaten bilmem görsel kim koyuyoruz kocaman. Evet görseli var. Ya belli ki bugün. Bugün. Batman, Batman v Superman mi? adaletin şafı. Ya ben ne yalan söyleyeyim sevmiyorum ya. Bazı Türkçe başlıkları Adaletin Şafağı. Nesini sevmiyorsun Adaletin Şafağı'nın? Dawn of Justice. Evet. Olabilecek en düzgün çevir bence yani. Evet. <gülüyor> Ama cool değil abi Adaletin Şafağı. Abi bilmiyorum ya yani cool mu olsun olmalı. Mesela şimdi Hayır yani. Civil War'ı ne yaptılar? İç savaş yerine kahramanların savaşı yaptılar mesela. Cool olmasa şey <gülüyor> yani keşke. <gülüyor> Hayır. Nasıl cool yapabilirsin? İç savaş Hayır. cool değil mi? E evet, yapamazsın, yapabilirsin geçtim. Hani yapılmışı orijinalinin kulluğunu taşımıyor olması. Belki adayetin şafa ismi gençler arasında çok cool, çok karizmatik bulunan, acayip taşaklı bir isim. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ben kendi özelim dışında konuşamayacağıma göre. Ben şu an senin özelin diye bir şey yok. Özel değil bunlar hep genel. Genel. Niye görüşüm özel değil mi? Hay, genele hitap ediyorsun artık. Bu kamuya mal oldu senin söylediğinize. Şey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden üstüne atıp tutabiliriz, bokta atabiliriz yani. Vallahi ben derken ben görüşüm. ve e, hayali arkadaşım Cengiz'den bahsediyorum. Selam Cengiz. <gülüyor> Selam Risto. <gülüyor> bir de... Oğlum, Batman vs Superman, Adaletin şafak konuşacağız dedik. Niye Batman vs Superman, Adaletin şafak konuşuyoruz? Çünkü sabah köründe kalktık. Basın gösterimine gittik. Niye basın gösterimine gittik? Çünkü Kesinlikle. özel ön gösterim iptal oldu. Evet. Niye iptal oldu? Ülkede acayip acayip pişler oluyor çünkü. Evet, üzücü olaylar oldu. Warner kurumsal bir karar alarak bütün ön gösterimleri iptal etti. Ülkenin durumuna gösterilen bir hassasiyet de söz konusu olabilir ama ticari kurumların da kendi konumlarını... Şirket politikaları var. Evet, politikaları var ve korumaları gereken belli şeyler var. E, almaları gereken belli önlemler var ve bu riski göze almak istememişler. Olası yani şey. Bir de hani 3 aylık bir şirketten bahsetmiyoruz. hani. Tabii canım. E, eminim geçmişte bu kadar yoğun olmasa da yine bu tarz şeyler yaşandığında attıkları bir adımdır. Oradan yola çıkarak bir şirket politikası da olabilir diyebiliriz. Evet. Bu, bu, bu konuyu böyle geçelim zaten. Evet. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Ben sabahın de. köründe gittik. Ama evet. konumuz sabahın körü değil. Evet. Konumuz ne peki? Batman, Batman B, B, Superman. ve Superman. Ve... Superman, Adaletin Şafı izledik. İzledik. Türk Yolları bir basın gösterimi organizasyonu yapmış. Orada gittik, izledik. Anladığım kadarıyla hani daha büyük bir şey yapmak istemişler, fakat hani malum sebeplerden dolayı yapılamamış gibi bir izlenim aldım. Fakat yine de bir basın gösteriminden beklenmeyen hareketler gördük. Ha, evet, yani normalde peynirli ve sade poğaça, kahve ve çay olurdu. Bir de su. Hı hı. Bu sefer daha fazla şey vardı. Yani evet, böyle küçük kekler var Açık bir feşek kahvaltı, kahvaltı vardı. vardı. <gülüyor> ne bileyim, işte e, kapıda sizi karşılayan bir Türk Hava Yolları hostesi vardı. Bir de Türk Hava Yolları şefi vardı elinde tepsisiyle. E, mini cupcakeler üstünde. Batman Superman logoları vesaire İşte sağda solda böyle garip garip e, takım elbiseli tipler. Artık güvenlik midir yoksa THY'nin yöneticileri midir ya da organizasyondan sorumlu kişileri midir bilmiyorum. Böyle tipler vardı. Tepsiyle e, meyve suyu sirkülasyonu bile vardı yani. Evet, evet. bitti mi efendim? Evet. <gülüyor> Portakal suyu almaz mısınız diye gezen adam vardı. Çirkin Batman ve Superman heykelleri vardı. Evet ya üzüldüm ben o heykeller için. Madem yapıyorsun... bayağı. Ama çok yer. çok daha çirkinlerini gördüm. O yüzden ha, daha O kadar o istemiyorum. kadar büyük olup da o, o kadar çirkin olandarını görmedim. Ben gördüm ya. Baylaş heykeller gördüm. İstersen sana da gösterebilirim. Yani, yani İstanbul'da istedim. çok yakınımızda çeşitli eee balmumu heykel müzeleri var. Mesela gel gidelim. İstanbul'da <gülüyor> balmumu heykel müzesi mi var? Var var. Çok e, tavsiye ederim e, sana da. Ha hayır. <gülüyor> ...böyle beni. Gon'un iki adım gerisinde var mesela. Dünyanın en çirkin Adile Naşit'ini görebileceğini... <gülüyor> ...ne bileyim bir yer. Eee hani... ...tamam ön gösterim öncesinde böyle olaylar vardı. Ön gösterim değil, basın gösterimi. Basın gösterimi öncesi. Ee, Biz ayı çocuğu gibi... ...kapının önüne... ...konuşlanıp kapılar açılır açılmaz... ...girdiğimiz için salonun... En, en güzel yerindeyiz. En iyi yerindeyiz <gülüyor> gerçekten. Ama Ona rağmen... Ben bir daha 3D film izlememek üzerine hani şeyim, yani evet. yeminliyim artık diyorsun. A Aynen öyle diyorum. Ya yani 3D özellikle hani belki de oradan başlanabilir çünkü daha hani IMAX'in bir 3D tanıtımı var ya IMAX Hı -hı. tanıtımı o 9'dan geriye sayan. Müthiş bir şey o. Yani onu yapmışlar. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sen zaten diyorsun ki, ah oh! <gülüyor> Bütün film böyle ya, olacak. Film mi? öyle olacak falan. Alakası yok tabii ki hani. <gülüyor> pek olmuyor şunu söylemek gerekiyor gerektiğini düşünüyorum özellikle benim gibi gözlüklüyseniz eğer ve lens kullanmıyorsanız zannedersem biz hiçbir zaman düzgün bir 3D deneyimi yaşayamadık şu ana kadar ya hem o gözlükler için bir sorun hem film zaten karanlıksa gözlüğü takıyorsun daha da karanlık oluyor iyice bokasarıyor işler bir diğeri frame rate eğer evet, frame rate düşüyor eğer film çok hareketli büyük aksiyonsa Acayip bir baş ağrısı yapıyor. Gözlerini inanılmaz yoruyor, ağrıtıyor. Yani hani... Ya ben şundan da şüphe ediyorum ki... ben de... iyi bir 3D'de izlemiyorsun anladın mı? Böyle ekrandan sana doğru fırlayan bir şey yok. Sadece 3-5 yaprak uçuşacak, 3-5 kar tanesi düşecek diye 3 d gözlükle oturup onu çekmek can sıkıcı olmaya başladı yani. Ya hem o hem de şöyle bir şey... <gülüyor> ee, bu yani... Doğru mu değil mi bilmiyorum. Şu an tamamıyla götümden atıyorum ama benim yaşadığım 3D deneyimlerine dayanarak söylüyorum. Bence bu aletlerin tamam belli zamanlar içerisinde kalibrasyonu vesairesinin yapılıyor olması gerekiyor. Ki yapılıyordur eminim ki. Ya da en azından standartlarında vardır böyle bir kalibrasyon süresi. Çünkü 3D'nin çalışma e, prensibi aslında senin taktığın gözlük bir gözün işte e, bir gözüne farklı polarizasyonlu ışık veriyor. Bir ne? Farklı polarizasyonla, yani 90 derece farklı polarizasyonla bir şeye görüyorsun ve <gülüyor> bir gözünün gördüğünü diğer gözün görmediği için farklı e, görüntüleri sen beyninde birleştirdiğin zaman işte üç boyutlu gibi görüyorsun. Temel mantığı bu. Kafanı hafif çapraz yatırırsan alt yazılar saçmalamaya başlıyor. İşte öyle bir. <gülüyor> Hatta görüntüler de saçmalamaya başlıyor. Eğer eee Perdenin hmm. tam ortasına değil de sağına soluna bakarsan sıçtın yani. Çünkü fil evet, yani. filtrasyon açıyla çalışıyor. Yani sen kafanı eğmeye başladığın zaman işte dediğin gibi e, alman gereken ışığın bir kısmını almamaya başlıyorsun. Evet, ya da saçma sapan bir koltukta oturuyorsan en sağda en solda en önde çaprazda falan oturuyorsan sıçtın yani. Bir bu var. iki kullanılan gözlükler bence o kadar dandik ki. Evet Din ya. Tekrar, yani tekrar 3D çıktığından günü. beri arkadaş ya. bin senedir aynı gözlüğü, aynı teknolojiyi kullana, kullanıyor olmamız çok saçma değil mi ya? Bu 3D filmler gelmeye başladığında iPhone 2 yeni çıkmıştı. Adı iPhone 2 miydi bilmiyorum. <gülüyor> Şu an iPhone 7 mi çıktı? 6S mi çıktı? Ne çıktı? Bir şeyler çıktı yani. Ee, alt, iPhone 6 SE çıktı en son ya, Çıktı bir şeyler. Bir şeyler yani çıktı. teknolojinin boku çıkmış bir şekilde ilerliyor değil mi? Ulan 3D teknolojisi niye yerinde sayıyor? Ya utanmasalar bize yeşil kırmızı gözlük verip buyurun bunu da izleyin diyecekler. Yani ulan 1940'larda 50'lerde vardı bu. Hayır yeşil kırmızı gözlük kullansa... 40'lar 50'ler çok geri gittim mi? Çok mu geri gittim acaba? Yok çok da geri gittim. Yok hani. çok da geri gittim. Siyah beyaz 3D filmler de var hatırlıyorum. Siyah beyaz 3D filmler pek siyah beyaz 3D filmler bu... değildi. Ama şu benim söylemek istediğim. Don't Know hani en... Romero en... versiyonun 3D'si var. Belki sonra da yapılmıştır gerçekten. Olabilir. Ama hiç kokon 3D filmleri vardı. Zaten Romero'nun Dawn dediği de 50'lerde de, de, çekilmiş. Hmm. <gülüyor> 70'ler gibi. Ee, o gözlüklerde zaman içerisinde bir dengesizlik oluyor. değil oluşuyor. mi? Bir de bizden geri topladıkları gözlükleri güya temizleyip poşetleyip tekrar bize geri veriyorlar. Ondan sonra Çiziliyor o gözlüklerle e, bence projektörün kalibrasyonun farklılaşmasından kaynaklı hani acayiplikler de oluşuyor. Falan yani, filan. Evet, 3D iyi bir şey 3D değil 3D yani. aslında <gülüyor> iyi bir şey olabilecekken aslında biz en kötü halini deneyimliyormuşuz gibi evet. hissediyorum. İlk zamanlarında mesela ben Avatar'la beraber 3D'ye övdüğümüzü hatırlıyorum. Ee, Hugo'yla beraber 3D'ye övdüğümü hatırlıyorum. Ee, o dönem bir de tabii şey de var. Hala var aslında galiba değil mi o ayrım? Sinemaksimumlarda biz fix sinemaksimumunda izlediğimiz için belki Yok, de... Yok kalmadı neredeyse. Real D muhabbeti vardı. O i̇şte real D olayı, şatır e, gözlükler muhabbeti neredeyse tamamıyla kalktı. Avatar'ı mesela ben pilli bir gözlükle <gülüyor> izlemiştim falan. Hani... Yani teknolojik olarak bence şatır gözlükler birazcık daha iyi bir deneyim sunuyor. Fakat gözlük kendi başı başına bir bela olduğu için. Çok ağır bir durum. Ağır gözlük üstüne takılması da bir garip, acayip. yani Zaten gözde olan mesafenin de değişiyor mecburen gözlük taktığın için. Ivır yani gözlüklüler için hakikaten çekilecek gibi değil. Neyse ama o dönem şey için de övdüğümüzü hatırlıyorum. Hani e, korsana hafif de olsa bir çare diyorduk. Çünkü bir de o filmler sadece 3D çıkıyordu mesela. Hani 3D, 2D ve bilmem ne falan diye çıkmıyordu anladın mı? Hani Hı -hı. direkt 3D geliyordu ve adam diyordu ki benim filmim 3D. Yani sike sike sinemada izleyeceksin ya da bekleyeceksin blu rayin DVD'sinin çıkmasını. Korsan diye bir şey olamaz çünkü bunu gelsinler çeksinler böyle falan diyordu. Doğan, değil hani bir, bir anlamı da vardı piyasa için, hani sektör için falan. E şimdi öyle bir durum da yok. Film bir çıkıyor, IMAX, işte 3D, 2D, e, Türkçe alt yazılı, dublajlı bir mühendis her versiyonu aynı anda giriyor vizyona. E korsanı önlemek için yapılan bir şey değil. Biz gösterime girdiğimizde bir adamın gelip ya bak telefonunuzun ışığının yandığını görürsek dürteceğiz ona göre falan demesi de korsan önünecek bir şey değil bence. Hani. <gülüyor> evet zaten bence adam olan yapmaz zaten. O ayrı onu tartışmaya bile gerek yok ama hani ne bileyim diyorum ya 3D'nin korsan açısından da bir anlamı vardı mesela o, bundan on, on, on, ne zaman 12 sene önce tekrar hortladığımda hani şimdi onun da bir anlamı kalmamış yani. Bilmiyorum ama hakikaten 3D'nin hakkını veren bir deneyim son herhalde 3-5 yılda hiç yaşamadık. Ben Avatar ve Hugo'dan beri bir filmde beğendik ya. Neyi de beğendik? Bir Marvel filminde beğendik. Hangi Marvel filmi? Onda da muhtemelen 2-3 sahneyi beğenip okey dedik. Yani. Winter Soldier'ı mı öyle izledik de beğendik acaba? Belki birkaç sahnesi olabilir. Ama ben her zaman 2D izleme taraftarıyım. Hani 3D'nin rahats verdiği rahatsızlıkların dışında bile mesela <gülüyor> yani bu benim hep e söylediğim bir şeydir 3D ile ilgili. 2D'de tamam filmde bir derinlik hissi vermek için işte ön plan, orta plan, arka plan işte odakları vesaireleri farklıdır. Mesela işte arkaya odaklandığı zaman haliyle ön plan işte flu ulaşır vesaire. Fakat e oradaki odak durumu hani daha... Katmanlı olduğu için e, yani 3 boyuttaki gibi çok farklı derinlik algıları oluşmuyor orada. En fazla 3 tane derinlik algısı oluşuyor 2D filmlerde. Dolayısıyla 6 yazı da dahil edince 4 olur. Yani, <gülüyor> e, yani sen net olarak e, yani netleşmenin yapıldığı herhangi o 3 plandan herhangi birisinde bütün ekran boyunca istediğin detayı seçebilme özgürlüğüne sahipsin orada. Tamam mı? Yani orta planına odaklandıysa kamera, orta plandaki her şeyin her şeyin evet şeyi ama net arkadaki öndekileri şey... görmüyoruz. Yani göremeyebilirsin evet ama o odaklanılan plan Tabii. düzlem olarak ayrıca çok net o... bir şekilde incelenebiliyor. Ya ayrıca o 3D illüzyonunu daha çok altyazı yaratıyor ben sana söyleyeyim yani. Çünkü dediğim gibi artık 3D'de filmlerde o pop up dışarı fırlama suratıma suratıma geldi hacı falan muhabbetini çok yaşamadığımız için altyazıyı görüyoruz. Biraz daha gerisinde bilmem ne görüyoruz. Onun biraz daha gerisinde bilmem neyi görüyorsa hani o öyle bir derinlik hissi yaşatıyor yani başka da bir şey değil. Ne bileyim ya yani, ben artık şeyler şey 3D'sinden çok sıkıldım. Ee, yağmur ya, kar ya, <gülüyor> oradan oraya salınan işte e, damlacıklar, kar taneleri veya yapraklar ya da ne bileyim bomba patladı işte havada uçuşan partiküller toz zerrecikleri falan. yani ulan ben gerçek hayatta bile öyle algılamıyorum onları sen filmde bana artist artist veriyorsun onu da hani ee, tamam okey verdin işte senelerdir yeter yani <gülüyor> ben sıkıldım ondan ama işte benim demek istediğim şey şu 3D'de e, çok fazla bir derinlik katmanı e, söz konusu olduğu için Sahnenin herhangi bir noktasında dikkatini çeken herhangi bir şey olduğunda sen oraya e, odaklanamıyorsun. Çünkü o hareket ediyor oluyor. Derinlik algısı sürekli değişiyor oluyor. Evet. Nereye odaklanmak istesen <gülüyor> flu, flu oluyor abi. flu oluyor ve senin miden bulanmaya, başın dönmeye, Hayır, başın ağrıma başlıyor. Sadece kameranın sana buraya bak dediği noktaların dışına çıkamaz hale geliyorsun belli bir noktadan sonra. O da çok can sıkıcı bir şey. Hani... Hayvan gibi bir ekranın var. IMAX'i izliyorsun özellikle. Ve adam hani anlatmak istediği şey gereği değil ki karakterin yüzüne odaklamış. Fakat çevrede bir sürü şey oluyor değil mi? Sen o çevreye bakamıyorsun çünkü flu. Evet. Neyse çok da uzun uzun 3D konuştuk. İnsanlar filme gelin diye düşünüyordur, yani şey bekliyordur yalnız. artık. Yani bence filme girelim yavaştan. Girelim girelim. Bu arada spoiler uyarısı de yapalım. Spoiler uyarımızı yapalım. Bu, bu podcast şu an aslında biz çarşamba gecesi kaydediyoruz bunu ee, ama film vizyona girdikten sonra hatta işte ilk birkaç seans geçtikten sonra cuma gecesi yayına koyarız diye düşünüyorum. O yüzden e, bir spoiler çekincemiz olmayacak. Siz artık cuma mı izlersiniz, hafta sonu mu izlersiniz, daha sonra mı izlersiniz bilmiyorum ama spoiler uyarımızı yapalım biz çünkü yapalım, spoiler Anasına, babasına ve kardeşlerine selam söyleyerek başlayacağız. O zaman spoiler uyarımızı da yaptığımıza göre başlayabiliriz. E... Abi direkt sonunu mu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi öldü. Bitti. <gülüyor> Kapat. Kaptan Amerika ölüyormuş diyor. Ne? Hangi filmi izledin? <gülüyor> Şimdi ya ben filmden çıktığımdan beri şuna karar veremedim. Filmi be beğendim mi beğenmedim mi sorusunu kendi kendime sorup sorup duruyorum ve cevaplayamıyorum. Yani biz aslında profesyonel yayıncılar, programcılar olsak e, bu konudan hiç bahsetmeyip film üzerine konuşup en sonunda filmi beğendik mi beğenmedik mi onu söyleriz. Ama baştan söylüyoruz ki insanlar kapatacaksa baştan kapatsın diyoruz. <gülüyor> evet bende de çok farklı değil durum. Aslında. Yani filmi film beğendim diyemem. Yani filmi beğenmedim demek için çok daha fazla sebebim var. Ama... Ama beğenmedim de diyemiyorum ben. E, evet. Onu diyecektim. Ama şu var. Hayatımızda ilk defa hı hı. E, çizgi romanı seven adamlar olarak sinema salonuna gittik ve sinema perdesinde Batman'i, Superman'i, Wonder Woman'ı, Spoiler, Aquaman'i, Flush'i, e, Cyborg'u. Bunların hepsini yani hatta işte ekstra diğer yan karakterleri de sayabiliriz. Louise Lane'i, Periwight'ı, ıvır zıvırı hani hepsini bir arada bir filmde gördük. Yani umutlu olmak için bu bile yeterli bir sebep aslında. Yani filmi istediğimiz kadar eleştirelim. Çünkü bu noktadan sonra yerden yere vuracağımız yerler olacak. Ama baştan şeyi söylemek lazım ya arkadaş bu filmi ilk vizyona girdiği ilk 3 gün içinde izledin, izledin. Aynen. Ya izlemezsen milyonlarca spoiler yiyeceksin zaten. Şu anda da eğer yemek ve, istiyorsan yiyebileceğin de bir ton yer var. Evet. Ve hani mesela Deadpool'da öyle bir kaygım yoktu. Deadpool spoiler etmek çok kolay değil. Yani spoiler edilebilecek bir film değil. Evet. Ama bu Batman Superman öyle değil. Batman Superman baştan sona yani üstüne ne söylesen spoiler olabilecek bir film. Keza ııı e Zack Snyder abimiz de filmin başında. Ha evet Şirklü onu da söyleyelim. Ki... Ön gösterimlere özel böyle bir video hazırlamışlar. Zack Snyder'ı çekmişler. Zack Snyder çıkıp Hı -hı. diyor ki e, spoiler etmeyin acılar. İlk izleyen sizsiniz. E, Midete bir şey söylemeyin. Bakın biz fragmanlarla bir sürü ters köşe yaptık. <gülüyor> <gülüyor> yani hani sizin zannettiğiniz gibi değil bu film. Öyle olmadığını gördüğünüzde muhtemelen bana kızacaksınız. Filmi beğenmezsiniz de amınıza koyayım. Ama lütfen gidip insanlara, ama, arkadaşlarımıza spoiler etmeyin şu, şu, anlatmayın filmi şu, dedi. Şu, anda, şu konuda da altını çizeyim. Zack Snyder Türkçe sizin amınıza koyayım dedi. Dedi bu çok önemli. Evet. evet. Türk hava yolları da buna okey Bu aradaki o <gülüyor> silence kısmına böyle cırcır cır böceği sesi falan koysak mı böyle? Abi şimdi prodüksiyon para demek <gülüyor> <gülüyor> Böyle işlere girme. Zaten Gittikçe neden bilmiyorum podcast editleme sürelerimiz uzuyor. <gülüyor> Bu kısa sürecek. Bundan eminim. Öyle mi diyorsun? ki evet. kendin editlemek bayağı ölüm ya. Yani. Abi son günkinden ikiye kadar diğerlerin hepsini ben editledim ve biliyorum yani 5 saatlik podcast editlediğim var. Yani hani ve o 5 saatlik podcast editlemek için 10 saat harcıyorsun. 10 evet. saat. Neyse. Bir podcast kolay editlenmiyor arkadaşlar. Evet. Neyse. <gülüyor> Yani şöyle yani beğendik ben beğendik mi beğenmedik mi belli değil yani. Beğendik mi beğenmedik mi belli değil. Ben bir kez daha izleyeceğim bu filmi. Hı. İkinci ikinci defa izlenmesi gerekiyor ama e, ama açıkçası filmin hemen son, de değil. Evet filmden çıktığınızda ben bunu hemen bir daha izleyeyim. Hissiyle ayrılmıyorsunuz. Evet, yani en azından biz öyle ayrılmadık. Hani Deadpool'da hatta aramızda konuştuk. Deadpool'da ikimiz de öyle çıkmıştık. Yani anında, bir daha anında tekrar izleyebilirdik. <gülüyor> evet, ertesi gün tekrar izledik. Evet. <gülüyor> Ki ben hani çıkar çıkmaz tekrar izleyebilirdim. Özellikle o salondaki o kitleyle evet. çok keyifliydi. Basın gösterimlerinin de öyle bir sıkıntısı var. Biraz daha hani e, işte sinema eleştirmenleri, sinema yazarlarının eski toprakların vesairenin de olduğu bir salonda izliyorsun. O yüzden çok daha büyük bir ciddiyetle izleniyor. Birazcık kısıntı bir ortam. Evet. Yani güzel yönleri de var tabii. Çünkü kimse denyoluk yapıp arada mesajlarını kontrol etmiyor telefonda. Ne bileyim işte e, gerçi yanımdaki denyo bütün film boyunca haşır huşur ha, e, mısır, mısır yedi. Yani evet. İlginç. Ben basın gösterimde hiç mısır yiyen görmemiş. Aynen. Gör. Şu ana kadar ben de hiç görmedim. Bir de böyle hayvan gibi en büyük kovadan almış. <gülüyor> yani yemesi bir ayrı şey sıkıntı herif böyle mısırları avuçlarken böyle yani elleri mi küçük ya da elleri çok mu büyük mısırlar aralarından sıyrılıp kaçıyor mu bilmiyorum da böyle sanki bir forkliftle mısır alma çabası içerisindeymiş gibi haşır buşur sürekli kimin elleri küçüktü? Yani Donald Trump'ın elleri küçük değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu duymaktan coştamıyormuş. Evet. evet. Neyse böyle bir adam. eli küçük olanın siki de küçük olur derler ya öyle bir bağlantı Ama kuruyormuş daim falan. Ama Donald Trump'ın zaten bir mikro penis olayı da var. Evet, evet işte. O yüzden de eli küçüklendiğinde direkt o çağrışım yapıyor. Başkalarında da o çağrışımını düşündüğü için de buna çok sinirleniyormuş. Eli küçük demişken araya onda sokayım. Ben siyasi bir şey sokmadan yapamıyorum. Çünkü. Donald Trump'ı siyasi bir konu olması ne kadar leş bir durum ya. Umarım kazanır ya. Ya siktirip gitsin bence. Umarım kazanır. Yani biz e, dünyada yalnız olmamalıyız bu tarz siçiş konulardaki. Ya değilsiniz zaten. <gülüyor> ya bence herkes kendi ülkesini eleştiriyor ve sanki... Herkes başka, başka bir yerde olmak istiyor. Evet. Böyle bir durum var. Batman Superman'e Superman e Superman e. Superman e geri dönelim. Ya yani böyle... Ben hani şöyle... Açılış şöyleydi, ortası böyleydi falan filan diye konuşmayalım yok bence. Yok yani, ya yani. bu dostlama dalalım işte aklımıza hmm. ne geliyorsa. Ama e, ben hem kendi e, kafamdaki fikirleri toparlamak için hem de işte e, siteye koyacağımız... Koyacağım yazı için hani bir şeyler karalamaya başladım. Fakat e, yazı şu anda bir buçuk word sayfası ve hala karar verebilmiş değilim beğenip beğenmediğim konusunda. Ama şöyle bir sonuca vardım. Film şey gibi <gülüyor> benim için. Çok sevdiğin ama e, sadece ve sadece yemini ve suyunu verdiğin için sana tahammül eden bir kedi gibi. filmi sevmeyi çok istiyorum. Fakat film sürekli beni... E, bütün e, şey film boyunca dışladı gibi hissettim. Yani içine dalmak istiyordum. Fakat bir şey oluyordu. O da benim filme e, kendimi vermeme engelledi. Dışarı attı. Sonra tekrar güzel bir şeyler oldu. Tekrar filmin içine dalmaya çalıştım. Sonra başka bir yerden başka bir şey çıktı. Tekrar filmin dışına itildim. ve sanki hani yaptım benzetme gibi işte. Yemini suyunu koyarken gelip sana işte mır mır diyen bir kedi. Fakat sevmeye kalktığında da pençe atan e, bir hayvan gibiydi. Filmi kediye benzettin yani. Evet. Allah belanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan, Batman Superman'le ilgili e, böyle bir yorum yapan tek insan olarak tarihe geçeceksin. Ya geçmeyeceksin ama yine de ben adını yazıyorum şu an. E, elime yazıyorum. Yaz bakalım. Kalemim yok yazacağım bir yere. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten e, ilginç bir benzetme oldu. Ben de madem araya girdim, <gülüyor> kestim sözümü. şunu eklemek istiyorum. E, şimdi filmle ilgili baştan şeyi koymam lazım. Ben e, <gülüyor> şu an burada yaptığım şeyler görseniz altınıza sıçarsın. Küçük başarısızlıklar. Evet vizyonsuzluk bizim işimiz. <gülüyor> Öngöremedik. Ee, şunu söylemem lazım baştan. Şimdi ben çünkü filmin en çok eleştirilecek kısmı veya eleştirilen kısmı ya da filmle ilgili en çok eleştirilecek şey aslında Zack Snyder genel olarak. Yani daha doğrusu hani internette internete, gazetelere oraya buraya baktığımda veya işte geekleri dinlediğimde en fazla duyduğum şey bu. Hani bu Zack Snyder'ı çok sevmeyen bir kitle var Zack Snyder'ın filmin içine ettiğini düşünen bir kitle var. Ee, en baştan onu koymak istiyorum. Ben Zack Snyder'ı yönetmen olarak çok seviyorum. Bildiğim acayip seviyorum. Yani herifin ilk e, MTV klipleri hariç çektiği her şeyi seviyorum yani anladım. Hani MTV kliplerinde hatırlamıyorum. Hatırlas hatırlasam belki onları da sevdiğimi iddia edebilirim bu ama hatırlamıyorum. Az önce Romero'nun bir filmini örnek verdim. Dawn of the Dead dedim. Yanılmıyorsam Dawn of the Dead'in remake'inde Zack Snyder çekti ve çektiği uzun metraj film bile olabilir. Çok emin değilim ama Off the Dead serisinden bir filmin remake'iydi. Onunla beraber başladım ben sevmeye. Seviyorum herifim. Yani benim filmle ilgili sorunum Zack Snyder'la alakalı değil. Ben filmin eksik olduğunu düşünüyorum hatta. Yani biz 2,5 saatlik bir versiyonunu izledik. Bu filmin 3 saatlik bir versiyonu olduğunu biliyoruz. 3 e, saatlik versiyonunu izlersem sanki... E, ha okey ben bu filmi sevdim diyebilirmişim gibi bir his var hala içimde. Çünkü benim sorunum genel olarak senaryoyla. Senaryo çok zayıf. Karakterler özellikle çok büyük karakterler çok e, yani Batman, Superman Wonder Woman haricindeki büyük karakterler, kötüler, filmin kötüleri çok, çok zayıf çok temelsiz, çok şey geldi bana yani. Yani ben e, orada sana kısmen katılıyorum. E, fakat Şöyle bir ayırım da yapmam gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, senaryo deyip de geçmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, senaryo e, hani aslında bakarsan sadece hikaye ve diyalog değil, filmin kurgusunun da e, iskeletini oluşturan bir yapı olduğunu düşünürsek. Hikaye zayıf. Yani o konuda hemfikir isenli. Çok özür dilerim. Hı. Bir araya gireceğim şeyi söylemek istiyorum. Bence bunu yapalım. Bu bir, bir önerim benim. Ee, biz filmi tekrar izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Ee, o yüzden bu podcastte olabildiğince hani uzun tutabilmek adına şundan da bahsedelim, bundan da bahsedelim'e girmeyelim. Hı hı. Ee, bugün filmi izlediğimizde kafamızda canlananları aktaralım, bitirelim. Hı hı. Çünkü filmi tekrar izlediğimizde bir, bir, bir kayıt daha yapalım istiyor. Okay. Ee, öteki türlü olursa çünkü hani aslında çok da aşırı batmamış olmasına rağmen ya bu da battı bana falan diye Bir sürü şey sayacağız. Hı hı. Ama ikinci izleşimizde belki o fikir değişecek. O yüzden hani çok da öyle şey, o kadar da derinine girmeyelim istiyor. Okey. Ya ben şunu, yani kısaca söylemek istediğim şey şu. Yani senaryonun hizmet ettiği yani çok farklı alanlar var. işte hikayenin anlatımı var işte filmin kurgusu var. Ondan sonra işte e, diyaloglar var, karakter oluşturulması vesaire kısımları var ama e, en zayıf halkası bence senin de dediğin gibi hikaye kısmıydı. Yani benim filmle ilgili en büyük sıkıntım da şu buydu zaten. E, hikaye, yani şey film Wonder Woman'ı, Justice League'e işte e, Cyborg, Aquaman e, ve <gülüyor> Flash filmleri çekilmeyecek olsa tek başına ayakta durabilecek bir hikayesi yok, yok. yok. Ve bu büyük bir eksiklik bence. Zaten film hani nerede kalmıştık deyip başlıyor hı hı. ve hani sonra da bir, bir asıl film ne zaman başlayacak falan diye bekliyorsun. Hani ben bayağı böyle bir 15-20 dakikalık Bond şeyi yaşadım. Hani 15 dakika izlersin ondan sonra Bond'un jeneriği girer ya. Hı hı. Öyle, öyle bir beklenti oluştu bir yerden sonra bende. Çünkü başlıyor ee, hani Bruce Wayne'in ailesini kaybetmesiyle bilmem neyle falan filan derken sonra paldır küldür yani, yürümeye başlıyor. E, film. film aslında şöyle yani filmin ilk yarısı e, Previously on Man of Steel e? tamam mı? Ondan sonrası e, şey Stay tuned for our next episode yani e? yani film aslında kendi özelinde Dizi hiçbir bölümü. şey yok e, hiçbir şey yok ve sırf olsun diye Doomsday konu Evet. Yani bu hikaye anlatımı işte karakterin oluşturulması, dünyanın oluşturulmasından yani bağımsız bir şekilde filme, filmin kendisi için bir kimliğin katılamamış olması çok büyük sıkıntı ki yani devasa bir başlık atmıştım Batman bir Superman diye tamam mı? Bununla ilgili bir şeyler bekliyorsun ve verilen şeyler o kadar yüzeysel kalıyor ki yani bunu... Bu şekilde mi verecektin sen bize diye bir şey hayal kırıklığı ister istemez oluşuyor. Bunun dışında yani bu Öge'yi de göz önünde bulundurarak işte beni birazcık da kızdıran diyeyim. Yani iki buçuk saatlik filmden bahsediyoruz. Üç saatten indirmişsin bunu iki buçuk saate. Ve ben olsam yani üç saatlik versiyonunu görmedik tabii ki. Yani e, nasıl bir şey o diğer 30 dakikaya da katıldığı kattığın zaman nasıl bir film ortaya çıkıyor bilmiyoruz ama sadece bu 2,5 saatlik kısma baktığın zaman ulan kesilecek daha bir sürü şey varmış gibi geliyor sana. Özellikle bize çok yani hikaye için çok önemli karakterlermiş gibi lanse edilen işte Senatör Finch karakteri olsun. Ne bileyim işte Lex Luthor'un hani şey karakterizasyon sahneleri olsun. O kadar çok gereksiz şey vardı. O kadar çok gereksiz şey vardı ki yani... Ki senin beğendiğin ama benim çok gereksiz bulduğum başka şeyler de vardı. Yani ben mesela Kevin Costner'ı bu filmde tekrar görmeyi beklemiyordum da istemiyordum da o kadar gereksiz geldi ki bana. Ya yani ben sahneyi beğendim demedim zaten ama şu e, e, şeye geleceğim. E, film... Hani dedim ya sürekli ben içine dalmaya çalıştıkça beni dışarı atmaya çalıştığı gibi hissettim diye Dolayısıyla ben duygusal bağ kuramadım Filmdeki çoğu karakterle Hani Süpermen'le çok kısa bir aşk ilişkisi yaşadım Filmin sonuna doğru Onun dışında Wonder Woman'a hayranlığım dışında Ve Batman aksiyon sahneleri dışında Hani işte benim istediğim ve görmek istediğim şeyler bunlardı dediğim çok da fazla bir şey olmadı. Çünkü empatik bir bağ olmayınca her şeyi e, hani rasyonel ve entelektüel bir perspektifle algılamak zorunda kalıyorsun. Çünkü onu baslayacak, onu saracak, onu böyle şey e, hani e, yükseltecek bir duygusal alt tabanı olmayınca bir şeyin çok böyle matematiksel olarak algılıyorum ben. Ya şimdi ama mesela Şö şöyle bir şey de var filmle ilgili. Ee, okuduğum eleştiri yazılarının bir kısmı direkt olarak şeye değinmiş mesela. Ee, daha çok işte filmin şöyle de siyasi, şöyle de insanlıkla ilgili bir alt metni var. Ee, bu hayvan gibi bir alt metnin aslında bahsettiği çok daha acayip bir şey var falan filan diye yazmışlar. Ben kafam almadı yani. Yok. Ben filmde şeyi hani insanlık... İyi ile kötü arasında Tanrı ile bilmem ne arasında bölünmüşlük ıvır zıvır gibi hani o daha e, felsefi e, ya da daha insanın içine dönük konuları bana geçirebildiğini düşünmüyorum filmin. Ben, ben de düşünmüyorum. Hiç öyle şeyler görmedim film boyunca. Yani, yani Lex Luthor çıkıp çıkıp öyle şeyler söylemeye çalıştı ama. E, ya O şeyleri zaten fragmanlar çok daha iyi veriyor. Evet. Ve, ve hani leksutorlar aralarda çıkıp da o işte tanrının bilmem nesi bilmem ki insanla tanrının savaşı hani ya, hani hiç etkilemedi hiç yükseltmedi ve hiç bak cambaza bakı da yaşamadım yani hani e, ipi görme işte hmm. cambaz öyle öyle bir şey değil bak ipi gördüm sürekli yani. Evet işte ben onu şeye bağlarım işte filmle duygusal bir bağ kuramamışlıktan Dolayı ben de... Muhtemelen. Ama filmi daha fazla gömmeden önce ben de beğendiğim şeyleri söyleyeyim. Filmde beğendiğim şeyler de var çünkü. E mesela hani az önce sen söyledin Wonder Woman ki muhtemelen vizyona girdikten sonra da en çok duyacağımız şey evet. bu olacak. Wonder Woman gerçekten iyi. E, tipini beğenmemiş olanlar olmuş ama... E, ben zaten yani, Gal Gadot'u tip buçuk olarak önce beğeniyorum. Hani yani beğenmeyenler zaten beğenmiyordu. Beğenmeye devam etmiş gibi bir durum var tipini de beğendim karakterini de beğendim dövüş koreografilerine bayıldım Bondurmanın e, Bondurmanın e, timine müzik çok kul iyi. kullanımına Bondurman'ın her e, kalkanla gördüğümüzde giren müziğe bayıldım ki bence filmin müziklerinin arasında bir tezatlığı da vardı o yüzden de dikkat çekiyordu beni daha böyle bence değil. soundtrack genel olarak çok iyi ee... Yani o yüzden aslında IMAX'te değil de daha küçük bir salonda izlemiş olmayı da tercih ederdim. Çünkü müzik evet iyi. Hani evde oturup soundtrack albümünü dinlediğinde daha da iyi belki. Çünkü film esnasında o dev aksiyon sahneleriyle bangır bangır geldiği zaman müzik de beni sikiyor. O yüzden Bondurum'un müziği arada biraz daha farklı bir yerdeydi. Ya, zaten tema müzikleri arasında en farklı e, müzik. Bayağı, duyduğun anda hani bir de gaz yerlerde girdiği için halay çekesin geliyor. Hadi Hoppa <gülüyor> halaya kalkalım falan diyorsun. Zaten orada sanki şey yapılmış gibi. Hani Batman Superman filmi burada bitti. Şimdi birazcık da Wonder Woman filminden görüntüler sunan yani, size. hani Justice League e hazırlıktan çok Wonder Woman hazırlık gibiydi o yüzden film. Beğendiğim şeylerden biri dediğim gibi Wonder Woman ve onun etrafında dörülü olan şeyler. Diğeri de eee Batman'in dövüş koreografileri müthişti. Yani hani nasıl Devil'ın o e, işte şey koridor, koridor sahnesindeki sahnesi. işte dövüş koreografisine bayılmıştık. Günlerce konuştuk üstüne bilmem ne falan. Batman'inki ki bence onu da üç'e beşe katlayan. Yani çok ben güzel bir sahneydi. Şahsen e, dövüş koreografisi olarak hani çok üst seviyede bir yerde konumlandırmıyorum mesela Derdevolu'nun o e, koridor dövüş sahnesini. E, bir anlatım şekli olarak çok iyi buluyorum. E, yani anlatım tercihi olarak çok iyi buluyorum. İşte e, çek, şey kesmesiz tek sahne olarak çekilmiş olması işte e, buna bir e, hani bir Teknik e, bir üstünlük sağlıyor o sahneye belki. Hani akrobasi gibi çünkü. Ama bunda hakikaten çok iyi işlenmiş dövüş koreografileri var. Hakikaten e, ağzını açık bırakan ve hak, e, sanki Batman seni dövüyormuş gibi hissettiren. E, çok iyi ses efektleri, çok iyi e, dövüş koreografileri ve... Hani ufak ufak da şey hani seni hassiktir lan ne oluyor diye şaşırtan özellikle işte hani bıçak yediği sahneler var ya Batman ama hmm. umurumda değil. Sikerler olan falan diye şey yani o içindeki birazcık daha böyle e, hayvansal gaz mekanizmalarını da çalıştıran e, sahneler var. Onları çok iyi bir şekilde vermiş ki zaten Zack Snyder bunu çok iyi beceren bir yönetmen. Aksiyon sahnelerini ve şey gibi eee bu tarz aksiyon sahnelerinin e, sürekliliği de çok önemli. Fakat böyle bazı noktalarda böyle bir e, pik yapması, seni bir noktaya işte e, aksan vermesi, hani tempo açısından da ve izleyicinin ilgisini devam ettirmek açısından da çok önemlidir ya. O aksanları vermeyi de çok iyi beceriyor. Bunu sesle yapıyor işte. Man of Steel'de çok daha iyi yapmıştı bence. Man of Steel'de de iyi yapıyor şey e, hani Watchmen'de de çok iyi yapıyor bunu mesela ben Watchmen'deki dövüş sahnelerini de çok seviyorum. Özellikle orada da hani çatır kemik kırılma Hayır, sahneleri şimdi bak, vesaire. şimdi dövüş sahnelerini daha iyi yapmıştı manasında söylemedim mi? veriyor işte ha, ha, tempoyu ha. belirliyor diyorsun ya. Ha, ben bunu bunu dövüş... Man of Steel'de çok daha iyi yapmıştı diyorum. Evet. Ama dövüş koreografleri şimdiye kadarki en iyisiydi bu filmde bence. Beğendiğim bir diğer şey Alfred. Alfred çok iyiydi. Çok iyiydi. Yani karakterizasyonu da çok iyiydi. E, Jeremy Irons'ın oyunculuğu iyiydi. muhteşemdi. Sesi hani konuşması tavırları, mimikleri her şeyi baştan sona Alfred'in çok iyiydi. Şey e, yani Jeremy Irons'ı izlerken aklıma direkt şu geldi. Çoğunlukla fragmanlarda bize sunulan sahneler tabii konteks dışı sahneler olduğu için e, o sahne sanki böyle çok Büyük bir e, anmışçasına verilir ya bize. Ve dolayısıyla bir film konteksi içinde baktığınız zaman bazen sönük kalabiliyor. Jeremy Irons'ın hiçbir fragman sahnesi hiçbir şekilde o e, film akışı içerisinde kaybolan sahneler değildi. Evet, evet yani O bence başlı başına çok büyük bir başarı. Aynen öyle. Yani dediğim gibi beğendiğim bir diğer şey Jeremy Irons ve e, Alfred'ti. İlk açıklandığından beri Bruce Wayne'i, e, Ben Affleck'in oynayacak olmasını acayip kılım. Beni tanıyan da herkes biliyor bunu. Podcastleri dinleyenler de biliyor. Ama e, açık söyleyeyim. Fragmanlarda da bir beğendim, bir sonrakinde nefret ettim. Bir beğendim, sonrakinde nefret ettim falan. O yüzden çok korkuyordum açıkçası. Ama hep dedim hani ulan filmi bekleyelim yani. Ve e, ne yalan söyleyeyim. Ben Affleck bana batmadı. Yani bence Bruce Wayne'de olmuş, Batman'de olmuş herif. E, maskeyi taktığında e, yaptığı göz oyununu fragmanlarda hiç beğenmemiştim. Filmde o da çok batmadı. O yüzden bence hani e, Ben Affleck'le ilgili korkusu olanlar da benim gibi düşünecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben baya nefretle bakıyordum filme kadar yani hiç, hiç hoşuma gitmiyordum. Yani ben... Ben benefli sevmeyen bir insan olarak ki diğer yazılarımda podcastlerimde de sürekli hani bir film çıksın o zamana kadar bok atmayacağım demiştim defalarca. Evet kötü değil ama hani bir Batman'in yani yeni Batman beneflettir diyebileceğim bir seviyede de maalesef değil. Yani dediğim gibi batmadı bana. Evet yani kötü değil. Henry Cavill'i e, zaten ilk filmden beri çok seviyorum. Bu filmde sevdiğim daha da arttı. Elif oldu, yani, yani günden o, güne o supermeni incitti ve diyorum. Superman oldu Elif evet. yani. E, Henry Cavill'i zaten seviyorum. Louizleynin sıkıntım var hala var. Senin aksine ben senin kadar e, nefret etmedim şeyden Lex Luthor'dan. Ben ben, ben Lex Luthor'un e, performansı ile ilgili bir sıkıntım yok. E, Jesse Eisenberg'in e, iyi bir e, performans çıkardığını düşünüyorum. Hemen hemen her zamanki karakterini oynuyor Jesse Eisenberg. Evet. Hemen hemen her zamanki karakterini oynuyor. Fakat ben... Benim e, Lex Luthor'a yazılan repliklerle ilgili sıkıntım var mesela. Yani repliklerle ilgili de sıkıntım var ama o repliklerin e, asıl kaynağı olan işte Lex Luthor'u hafif e, hani e, deli şizofrenik bir e, Karakter olarak e, tasarlamış ve yorumlamış olmaları benim sıkıntım. Ama mesela o konuda şöyle düşünüyorum ben. E, madem spoilerla her şeyle konuşuyoruz. Filmin sonunda e, Lex Luthor'un kafayı da kazıdılar. İşte Kel Lex Luthor'umuzu da aldık. Ve herif kafası kazındıktan sonra Batman'le o hücrede bir, bir birebir konuşma sahneleri var. Herif orada değişti ya. Bildiğin değişti herifin evet. karakteri de değişti o. Tweaky hali gitti. Hani çok fazla kahve içmiş gibi bir hali vardır ya Jesse, Jesse Eisenberg'in. O halde gitti. Daha sinirli, daha oturaklı bir adama yavaş yavaş dönüşmesini gördüm ben o sahnede. Ve bundan sonraki filmlerde de öyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama ondan sonraki sahneyi düşün. İşte o e, demirlere kafasını dayayıp işte şey yaptığı sahneler. Ama yapar bunu şeyde Gene Hackman'ın da vardı böyle sahneleri mesela. Yani, yani şöyle... E... Lex Luthor... Çok Joker'e benzemiş diye eleştirilecek mesela. Onu biliyorum. Evet. Yani Lex Luthor benim için şeydir. E, Superman olmasa dünyayı kurtaracak adam modelidir aslında. Lex Luthor benim için Superman Returns kötü bir film olmasa Kevin Spacey'dir aslında. Çok, çok iyi bir Lex Luthor olabilirdi çünkü o herif. Yani. Gayrimenkulcü diyorsun. Ya. Hayır hayır. Çok iyi bir Lex Luthor olabilirdi. Film çok kötüydü. <gülüyor> yani şu... Lex Luthor işte dünyanın en zeki adamıdır işte e, her hareketinde ve kelime seçiminde bir e, mantık çerçevesinde bir gerekçesi ve bir dayanağı vardır. Herif kendi kontrolü düştüğünde hiçbir şey e, yap, yapmaz yapılmasına da müsaade etmemeye çalışır. Yani bazen çok fazla aşırı bir hırslan dolayı bir iki hata yaptı olur ama bu egosundan kaynaklanan yani bir durumdur. Fakat buradaki resmedilen Lex Luthor sanki hani kafayı tırlatmış ve bütünüyle orada değil ve kontrolü de tamamıyla elinde tutamayan bir karaktermiş gibi portre ediliyor. Altını çok dolduramamışlardı. Evet, o işte... deliliğin de altını dolduramamışlardı. Eğer karakter muazzam bir değişim geçirecekse onu da böyle bir bir sürece yayıp veremedikleri için çok paldır küldürü verdikleri için de olmamış. Yani istedikleri eğer etki o idiyse onu başaramamışlar. Yani orada bir ne bileyim bir kuklamsı bir durum var Lex Luthor'la ilgili. O benim hiç hoşuma gitmedi. Yani bunu tekrar söyleyeyim. performansla Jesse Eisenberg'le alakası yok. Bu... Yoksa evet Jesse Eisenberg gayet karakterini erife verilen karakter hayvan gibi Oynamış yani. Yani Lex Luthor'u böyle yorumlayalım tercihinden kaynaklanan bir durum ki o tercih benim hoşuma gitmedi. Ee, ve buna adanmış zamana da yazık diye düşünüyorum. Çünkü işte dedim ya iki buçuk saatlik bir film tamam mı? Üç saatten iki buçuğa indirgenmiş. Kesilmesi gerek yani kesilebilecek Lex Luthor'la ilgili o kadar çok sahne var ki. Bu. Senatör Finch karakteri. Olmasa da olurdu. Çok e, ya işte o Hani yani, insani duruma, Hulk'ın evet. işte psikolojisine vesaire hani... Ya, politik o, gönderme için e, o, kullanmaya çalıştılar denemişler ama... Denemişler ama olmamış Olmamış. Yani. Yani. Olmamış. Ya onu filmin içeriğinde veriyorsun. Diğer podcastlerde endişe ettiğimiz şey işte hani... Lan filmde çok şey olacak. Bütün bunları verebilecekler mi, sığdırabilecekler miyi mi? başaramamışlar aslında. Evet. Yani biz şeyden de korkuyorduk tabii. Bir sürü karakter de olacak falan filan. Onlarla ilgili, onlarla ilgili bir sıkıntı yaşama, yaşamamış film. Hani Aquaman'le Flash'ı zaten çok kısa, özellikle Aquaman'ı çok çok daha az görüyoruz. Aquaman'le Cyborg'u yaklaşık benzer sürelerde görüyoruz. Çok kısa görüyoruz. Flash'ı bir nebze. bir Biraz tık daha fazla daha görüyoruz. görüyoruz. Çünkü o onun hani hikayeleri bağlama anlamında bir araç olarak da kullanıyorlar. Ezra Miller nedir ah. ya? Yani evet onu diyeceğim. İlk zaten oyuncu seçimi açıklandığında da çok hoş karşılamamıştım. Ben Affleck kadar da hani büyük sinirlenmemiştim ama tip olarak çok hoşuma giden bir tip değil yüzü, yüzü Hı -hı. tipi. Ve ee, hiç flash olmamış abi herif. Çok çirkin gözüküyordu yani. Ama tabii şunu da... Kostümlü halini Hah, de net görmedik. E, bir, evet, bir herifi bir de full flash olarak da görmek lazım. Bir traş de. olacak. Ondan sonra belki biraz daha adam tamam, olacak ama... Yani bize gösterilen hali... Hoş yani, Evet. Bir e, sokak serserisinden Hallice'ydi. E, işte film başladığı noktayı filmin sonunda... Hani yani bir hikaye bütünlüğü sağlama konusunda bir başarısızlık... E, var filmde. Yani ilk girişteki ne bileyim o Superman vs. Işte United States durumu, işte e, sorumlu tutulmalıdır, e, güç nedir vesaire. evet Onunla giriyorsun, film ondan sonra onu tamamıyla unutuyor. Evet. Hem o, hem de filmin en büyük seçişi bence e, Batman v Superman filmi. Batman Superman kapışmaya başlıyorlar. Hani Bruce Wayne'in çünkü belli bir motivasyonu var. Ee, Wayne Enterprise'da çalışan insanlar ölmüş bilmem ne falan filan. Yani bir uzaylı Superman'de ona karşı çok kinli bilmem ne. Hani kapışıyorlar eyvallah. Bruce Wayne bir şekilde e, kriptonite de ele geçiriyor falan filan. Nasıl kapışacağını da az çok biliyor. Hazırlığını <gülüyor> yapıyor. Eğer Batman hazırsa e, karşısında kolay kolay kimse duramaz durumunu falan filan veriyor film. Kapışıyorlar. Ama sonra birdenbire arkadaş oluyorlar. Yani hani arkadaş oluyorlar da demeyeyim de eee yani Superman'in annesini kaçırmışlar. O yüzden e, tamam ben de ona yardım edeyim. Superman'in hiç suçu yokmuş falan filan deyip ilk filmde bütün şehrin anasını sikken Superman'i affediyor ve beraberce şehrin anasını sikiyorlar bu sefer Hani <gülüyor> yani şey Ve o kadar çabuk oluyor ki her şey. Aynen. Yani e, buna koyayım diyorsun yani. Arkadaş az önce kapışıyordunuz. Bir Marta ismini duydun. Her şey değişti. Sikeyim yapacağınız işi diyorsunuz. Sonra gidip dediğim gibi Batman'de, Wonder Woman'da, Superman'de, Adanın danasını sikiyorlar. Dur geçen sefer işte Gatım'a çok şey yapma. Gatım'ın biraz şurasında sikelim. Metropolis'in ha dur bu bina yenilemişler. Bunu tekrar yıkalım falan. Hani yine yıkılmadık yer kalmıyor falan. Ulan hani Ö, ötekinde en azından ilk filmde çoğunlukla Zod yıkıyordu anladın mı? Hani... Hayır bak bu Seçim. sefer şey var ama Superman dersini almış tamam mı? Doomsday'ı alıyor uzaya gönderiyor. Yani olabilecek en mantıklı seçimi yapıyor. Ya yapıyor. Batman'i alıp yine bir binanın içine sokuyor. Aa, bu sefer işte Batman lan Superman metropolisi yıktı diye derlenen Batman yahu ben bu herifi tekrar Gotham'a götüreyim çünkü orada mızrak var deyip Doomsday'ı alıyor ve Gotham'a götürüyor. Yani bu sefer yıkımın ve hani tamam yine diyorlar işte bu bölge boş falan filan gibi ya, yetiştiriyorlar ya, ama... Ya dönüşüm bölgesine götürüyor. Bruce oraylara yeni ABM'ler yapacak <gülüyor> <gülüyor> Kısa yoldan hani Aynen. bundan anıtsız yıkmak istiyor galiba araları yani. Hani... Ama yine de e, bu sefer yıkımın öncüsü Batman yani. <gülüyor> yani, yani evet hani hiç, ama bunu çok da sallamayalım istiyor. Filmin yapımcıları yönetmeni senarist falan aldığım kadarıyla. Yani. Ve şey e, yani baş başlangıcını hatırlasana. İşte Bruce Wayne koşuyor işte yıkı, yıkılan binaların arasında işte Wayne finans binasına doğru gidiyor. İşte orada birisini kurtarıyor. Küçük kızı kurtarıyor. Yukarıdan düşen Superman'le Zod'u görüyor. Ananı sikeceğim ben senin diyor. Ondan sonra da. Ya bütün bunların hepsini burada fragmanlarda da gördük. Evet. Ve fragmanlarda gördüğümüzde çok daha iyiydi. Çok daha anlamlıydı. Şey diyorduk. Ulan işte Batman böyle de cesur, böyle de delikanlı, böyle de bilmem ne adam falan diyorduk tamam mı? Goddard filmde görünce, Goddard değil de hani filmde görünce o aynı etkiyi yapmadı yani. Hayır çünkü orada şeyi görüyorsun. Hani orada fragmanda biz benimsediğimiz ve bildiğimiz Batman karakteri, karakterinin perspektifinden bakmaya çalışıyoruz. O daha nasıl desem bir adalet peşindeymiş gibi bir izlenim alıyorsun. Evet, Fakat filmde, filmde daha ahlak, etik açıdan çok daha hani vurdum evet. Ve kişisel bir e, kin hırsı üzerine bir motivasyon besliyor onu. Dolayısıyla orada bir evet bir motivasyon düşüklüğü yaşıyorsun sen izleyici olarak. Ee, şey de öyle mesela e, e, Bruce Wayne'in hani eğer bir yani bu Elif'in dünyayı yok etmek için yani fragmanlarda olan sahnedir ya o hani dünyayı yok edebilecek yani dünyayı yok etmesi için en ufak bir şüphe veya bir ihtimal varsa bunu biz mutlak kabul etmeliyiz ve yok etmeliyiz yani bu nedir abi faşizmin temel yani <gülüyor> ve sen Batman'i böyle bir karakter olarak kısmen kabul etsen de bu ihtimali her zaman cepte e, tutan bir karakter ya olarak kabul etsen de DKRI'yi de baz aldığı için Dark Knight Returns'i de baz aldığı için Az çok. Gerçi hani belli başlı şeyler çok da bazı alınmış aslında ama karakteri, kostümleri, ıvırları zıvırları sonuçta Dekare'den almışlar. E, e de çizgi roman dünyasının gelmiş geçmiş en faşist adamlarından biri Frank Miller'ın yazdığı evet. çizgi roman. Batman'i de her zaman öyle faşo bir adam olarak kurguluyor Frank öyle görüyor yani Frank Miller en azından bunu... Iı, yarattığı dünyada doğrullayabiliyor, tamam mı? Hani o yaşlı betmenin yaşadığı yani dünya öyle bir dünya, öyle bir betmeni gerektiren bir dünya. Yani bunu bir şekilde casifiye ediyor kendisi karakteri, o, o şekilde konumlandırmak için. Fakat yani şu andaki an, dünyada öldürüp tam durum tersine işte liberal bir dünya tamam mı? E, işte eski Metropolis yıkılmıştı yeniledik. İşte e, Superman'i acayip sevenler de var, ama hiç sevmeyenler de var ama şehir güzel la la la falanken öyle adamın, Batman garip oluyor Evet. Yani. yani faşist bir Batman şeyi bekliyorsun. Evet. Batman'in e, kimliğinde var böyle bir yön. Bunu hepimiz biliyoruz ve kısmen de seviyoruz. Ama Batman'in bu her zaman en son durum silahıdır. Hep cepte olan ama hiçbir zaman da yani su üstüne çıkarmadığı bir yönüdür. Sadece izleyiciyle Batman arasındaki bir özel e, anlaşma değil. Fakat herifin ilk ve tek tepkisinin bu olması sıkıntı benim için. Evet. Ve sadece Batman, şey Superman'e karşı da değil. Yakaladığı suçlulara karşı da benzer bir tavır sergilediğini görüyoruz. O da bir sıkıntıydı benim aynen için. Aynen öyle ve hani Batman'i böyle bir karakter olarak kurgulayıp ondan sonra da e, Süpermen'i döven delik delikanlı olarak sunmaya çalışmak anladın mı? O daha da pisleştiriyor işi. Şey... Yani hem böyle faşist <gülüyor> bu, bu, bu, acayip bir herif var. Suçluları damgalayan bilmem ne yapan falan hani tamam hani yaşadığı şeylerden sonra da biraz daha evet. bir, bir, birkaç tık daha şiddet yanlısı ol. Tık ne amına koyayım? Bu, nereden dilimize yerleşti bir tık daha falan? Biraz daha fazla falan diyebilirim. Neyse. Hani Öyle bir adam olabilir hı hı. eyvallah da. Ya Batman'cilere sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya bu çok ayıp yani. Bu herifin karakterini böyle kurgulama. Bu herif gitsin yine Superman'i dövsün yine hırslansın yine bilmem ne olsun. Biz de diyelim ki işte ulan Batman be falan diyelim. Ulan Batman seven adama sen Superman'i tut diyorsun ya resmen. Ya şöyle bir şey var hani e, diyorum ya e, mantık içerisinde yani sarf mantık içerisinde, sırf mantık içerisinde değerlendirdiğin zaman bunun işte hani e, teknik olarak senaryo önceden sana şeyini veriyor tamam işte yıkılmış Wayne Manor'ı da gösteriyor işte şeyi gösteriyor e, Robin'in kostümünü harab olmuş kostümünü gösteriyor işte Wayne Manor'ın içinde işte bir sürü grafiti var şeyinden tut e, e, sen söyle Little'ın şeyinden tot Joker'in şeyine kadar tamam mı? Hani bu herifin geçmişinde pis pis şeyler olmuş belli. Fakat bu hani kağıt üstünde belki evet olmuş tamam da biz yoktuk orada. Evet. Biz onun yaşamadık. Biz o karakter gelişimini görmedik. Aynen yani. öyle ve o karaktere ha tamam biz hak verebiliriz diyecek kadar da duygusal bağ kurdurmuyorsun. Tamam mı? Hani bunu belki sen o ilk annesinin babasının öldüğü işte Crime Alley vermeye çalışmış da olabilir. ki. orası Crime bile değil yani. Ve orada başlayan bir şey var. Hani bir dışlama var. Yani bu Daha orada bir şiddet var zaten. Bruce Wayne'in babasının tamısı da orada şey ha, görüyoruz. Işte. Hani diye hani şey bulan seni soymaya çalışan bir adam var. Sen de er siktim aranı diye herife dalmaya kalkın. Ne yapıyorsun sen ya? Biz Thomas Wayne'i de hiç böyle görmedik ki. Ya Thomas Wayne denen adam aslında Bruce Wayne'in içerisindeki şefkatin temsili olan bir adamdır, tamam mı? Yani işte servetini ıvırını zıvırını bir kenara bırakıp işte gidip doktorluk yapan tamam mı? İşte Bruce Wayne'e işte düştüğü zaman ayağa kalkmasını öğreten. E, yaralandığı zaman işte ona şefkat gösteriyor. Annesinden daha çok anne figürü olan Hı. bir karakterdi Thomas son, Wayne. Özellikle son 2-3 son senedir New 52'da Scott yazdığı hikayelerde bayağı da ön planda. Evet. Hani hem bir yandan da film mesela hani filmde Yeni 52'den ödünç alınmış da bir sürü şey vardı. Benim Hı. onları görmek çok hoşuma gitti. Ama bir yandan ya Yeni 52'den bunları ödünç alan adam Thomas Wayne'i nasıl böyle portreler ona bir canım sıkıldı. Hani Dediğim gibi Kraymerde de değildi ana caddede öldürdüler insanları Hayır, falan yani bu hani şey çok sıkıntı ne Adamo bildi ne Bruce'un o Batman'e dönüşme sahnesi hani güya hep bildiğimiz Hı -hı. mağaraya düşüp yarasaların içinden falan o sahne de çok bence olmamış yani, çocuk hocam. da kötüydü çünkü. Bir, bir sürü şey sıktı Batman'le ilgili. Yani Superman'le ilgili çok daha az şey canımız sıktı. Onu söyleyebilirim. Evet. Hatta neredeyse hiçbir şey canımızı sıkmadı Superman'le ilgili. Bence Superman tamamıyla şey e, aforoz edildi yani bu filmde. O ilk filmde işte eleştirildiği noktalar bile kalmadı yani. Aforoz edilmek başka bir manaya ilgili Öyle mi? Evet. Tam tersi. O zaman ne o? Affedildi. Dediniz. Affedilmenin şeyi. Neyse affedildi gibi. Superman hani Superman'i ama çünkü işte tabii Süpermen'in şöyle bir şansı da vardı. Bir önceki filmi evet. olduğu için karakteri gelişimini görebiliyoruz biz şu an. Hani Batman'da öyle bir şansımız yok. Wonder Woman'da öyle bir şansımız yok. E, ama bir yandan da amına koyayım Wonder Woman'da da öyle bir şansımız yok. Ama gördük karıyı çok da beğendik yani. hani Yani Wonder Woman'ı da... E, yani Gerti Batman... dayan hallerini de çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim Wonder Woman'ın ama ben Yakın çekim o Hatun'a çok fazla diyalog vermemeliler bence. <gülüyor> Konuşamıyor diye mi? Yok da hani çok müthiş bir oyuncu değil. Değil. O yüzden de yakın plan verip... Ama yani e, sevimli bir kadın. O yüzden Aha, çok güzel bir kadın. O yüzden yakın plana giriyorlar. E, ama <gülüyor> niye canım? Yani uzak plandan daha da güzel bir kadın. Yüzüne girip konuşturmak o kadını çok mantıklı değil yani. Gerek yok. Yani işte... O diyorum ya işte sürekli beni filmin dışına atan işte özellikle Batman ile ilgili bir sürü sahnelerden biriydi o bizim şu ana kadar bahsettiğim yani orada Zack Snyder'ın bir iki tercihine işte kılım bir tanesi özellikle Thomas Wayne'in işte Bruce'u kendis arkasını aldığı ve aldıktan sonra da o elini yumruk yaptığını Özellikle, yani özellikle çekti ve gösterdi. Gereksizdi bence. Orada zaten bizim e, Batman anlayışımızı tamamıyla e, anlayışımıza tamamen çelişen bir şey. Dakika bir gol bir durumu vardı. İkincisi sırf e, şey ne o e, i̇nci, kolye. inci kolye ile artistik yapacağım diye işte Marta'yı nasıl öldürdü kısmı biraz benim sinirime dokundu. Gerek yoktu Bence de hiç gerek yoktu. Tamam, hani o inci kolye hep vardır, tamam da ulan yere düştün de, de boynundan kopar, dağılabilir de inciler. Yani zaten hani silah takıyor kolyeye, öyle sıkıyor, kurşunu sıktığı yere değil de göğsünü vuruyor falan. Saçma sapan bir sahneydi yani. yani... Neyse, onun üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum ben. Gerçekten e, şeye gelmek istiyorum ya, yani, bildiğim Dumzde ve gelelim Dumzde. Doomsday mesela fragmanlarda çok küfrettik Doomsday'e. Filmde ben çok küfretmedim. Çünkü bayağı bayağı. çünkü yani çok önemli bir karakter olarak verildi. Filmin sonunda çok büyük bir etkisi var Doomsday'ın ama bence çok herhangi bir karakterdi Doomsday. Yani Doomsday'ın yerine başka bir yaratık, başka bir villain da olsa o boyutlarda olurmuş yani. Ama Doomsday olmasının sebebi nedir? İşte filmin en sonunda Superman'i öldürdü bu. Evet. Yani dediğim gibi. Bu genel olarak beklenen bir şey değildi mesela. Ya yani evet. O aslında çok da bariz olan bir şeyken. Çünkü e filmde Doomsday bariz yani. da tek özelliği Superman'ı öldürmüş olması iken aslında bizi orada hakikaten ciddi bir şekilde ters köşe yapmış olması güzel bir sürprizdi benim için. Hayır, çok Çünkü beklenen bir şey be değil diyorum da genel genel tarafından, genel insanlar tarafından çok beklenen bir şey diye. Ben bekliyordum bunu. Yani Süpermen'in öleceğini ben mesela fragmanlarda... Hani... Fragmanlara değil ya Doomsday olduğu için bekliyordum. Hayır yani. fragmanlarda işte Doomsday'ı gördüğümde ha, bu filmde acaba Süpermen'i öldürecekler miydi demedim. Mesela. Ben ya Ama şey de diyorum hani iki katmanlı veriyor ya onu. İşte bir uzayda nükleer bombayı yiyen Superman'i görüyorsun önce. Yani ben de orada hiç Ben de anladım. dedim herhalde bu bu Doomsday'in Superman'i öldürmesinin yerine kullanılmış olabilir. Çünkü ben evet. direkt Justice League olduğu için bunun sonunda herhalde burada da öldürmezler dedim. Tamam mı? Hani o yüzden direkt gömdüklerinde adamı o lan falan olmadım değil. Yani ee, filmi hala fakat... izlememiş ama şu an podcast dinlemeye devam eden varsa bence bize Superman ağır küfür ağır küfür ediyorlardır ya <gülüyor> başta verdik bir spoiler uyarımızı yaptık yani ee, yani dediğin gibi o bölüm sonu canavarı Dumzey olmak zorunda değildi herhangi bir e, yaratık herhangi bir kötü adam olabilirdi yani Dumzey olun Dumzday dönüşmesi zaten e, tam fragmanlarda görüp anladığımız şey işte yani Zod'la kan kardeş olan Lex Luthor Doomsday'ın yaratılmasına sebep oluyor işte. Hani ee, çok da skimde değil nasıl Doomsday'ın dönüştüğü. Ama Doomsday'ın Doomsday şeyi falan. Hiç umurumda değil. Doomsday karakterin gipti. anasını sikmişler. Hiç umurumda değil. Ama yani ile dövüşme sahneleri Wonder Woman'ın ile kapışması dışında hiç güzel değildi. Ve Doomsday zaten böyle Aa, çok tehlikeli bir karaktermiş gibi oradan buradan çıkmadı Doomsday'ın. Zaten dev bir şey. Ghostbusters'daki Marshmallow Man'den hiçbir farkı olmayan bir karakter aslında düşününce. Ee, onunla çok fazla işte ona harcadığın enerji sayesinde o enerjiyi absorbe edip daha da güçleniyor, daha da büyüyor. İşte ha, ben kemik mesela... uzullarını çıkıyor. Ha, ben o... daha fazla kemik bekliyordum. 3-5 bir helikopter... Orası kemik oldu falan, sonra bir daha kemik miydi görmedik, de. anlamadım onu. Diye. Ben o, o geçirdiği evrimler benim e, hoşuma gitti. Evet. Yani eğer Superman orada öldürmeseydi büyük ihtimalle işte daha da büyük daha da işte final e, doom buluna girecekti muhtemelen diye kafamda e, öyle şey yaptım. E, fakat işte diyorum ya e, hani mantıkken adamların işte bize vermek istedikleri çok belli hani kurmak istedikleri altyapı da çok bariz bir şekilde görünüyor. Ama işte dakika, birinci dakikadan itibaren beni filmin dışına attıkları için o, o kafaya hiç giremedim. Yani filmin ilk yarısı tamamıyla işte e, babadan arta kalanlar muhabbeti üzere. Herkes aslında. babam da babam diyor. Evet. evet. Ama ben karakterlerin babalarına karşı hissettikleri işte e, kaybı, acıyı, evet kuramadığım için ha baba. Ondan sonra konu dönüyor anneye. Tamam işte Martalar. Ondan sonra ne bileyim e, şey hani asıl işte bu iki düşmanı ya da rakibi yani Batman ve Superman'i birleştiren işte ortak öğe işte ikisinin de annesinin adının Marta olması aslında belki de o duyguyu gerçekten hissediyor olsak orada... ...o karakterlerle o bağlamda bir empati kurabilmiş olsak... ...belki bir anlam ifade edecekti bizim için. Tamam mı? Ama bu haliyle çok anlattım. Evet, bu haliyle sadece bir... Yani. Evet, havada, anekdodal bir... Ha, annelerimizin adı aynı. Okey, bu gerekçe mi senin bu adamı öldürmemen için? Diye sorgulama ihtiyacı hissediyorsun. Lex Luthor'un da baba muhabbetinde... Yani biraz şeyi hissediyorsun. Ben bu arada ee, o babasının odasındaki tabloyu çok beğendim. Şeyi hissediyorsun mesela Lex şeyi söylemeye çalışıyor bize orada. Ee, sizin beklediğiniz Lex Luthor benim babamdı. Yani o daha ciddi, fularlı, kel <gülüyor> bilmem ne adam, o zeki iş adamı falan filan o adam benim babamdı. Ben o değilim diyor. Hatta bunu baya replik olarak da söylüyor yani benim babam şöyle bir adam ama yani ben benim babam Cinekman ben, diyor ya yani. yani ben, ben, ben de böyle bir erim diyor yani, yani bu, bunu söylüyor onu söyledikten sonra o yüzden mesela karakterin e, mimikleri hal hareketleri tavırları falan daha şey makul karşılıyorsun o zaman yani, yani şey oluyor aslında bir e, yani babasının gölgesinde kalan üç karakter var önümüzde tamam mı biri e, babasının ideolojisi Babalarının daha doğrusu ideolojileriyle büyümüş ve ona şartlanmış kilitlenmiş bir süpermen var tamam mı? Ve hatta bunu çok dümdüz bir şekilde söylüyor sana. Ben işte ilk başta şey diyor işte şeyin izdüşümlerini görüyorsun. Uzaylı babasının izdüşümlerini görüyorsun. Burası benim dünyam değil benim dünyam yok oldu dan başlıyor. Ondan sonra Canatın kent muhabbeti giriyor. Ondan sonra burası benim dünyam diyen bir, bir noktadan diyorsun. sonra zaten bir yerde bütün karakterler benim dünyam benim dünyam demeye başlıyor. Yani Clark için Louise Lane onun dünyası. Clark için babası onun dünyası. Babası gittikten sonra yeni dünyası Louise. O yüzden onun başına bir şey gelirse bilmem ne. İşte Bruce Wayne'in için onun dünyası Gotham. Falan. hani herkesin böyle bu, bu, benim dünyamı siktiniz, benim dünyamı siktiniz diye birbirine hani böyle bir atarlanma durumu var filmin bir, bir noktasından sonra. Ama Lex Luthor mesela işte aslında en büyük kontrastı yaratan durum bu olmalıyken. Yani mesela orada şey var e, hani Bruce Wayne olmayan bir baba figürü e, arayışı içerisinde tamam mı? O e, hani... E, Görmediği aslında kısmen tanıdığı bir baba figürünü kafasında büyütüp de büyütüyor, büyütüp de büyütüyor. Bir idol haline getiren bir e, kişi. Lex Luthor da aslında babasıyla en uzun ilişkiyi yaşamış aslında. ama babası tarafından sürekli ezilmiş ve babasının baskısından kurtulup hasarlı bir şekilde kurtulmuş bir çocuğun örneği. Bu aslında şey hani dramaturji anlamında evet çok güzel literatürel şeyler e, hani ne denir ona e, teknikler diyeyim o zaman e, ve belki evet e, senaryo sayfalarında çok iyi işlenmiş olabilir ama uygulamada çalışmadı. çalışmadı yani bu amaçlarını görüyorsun bu eğer çalışmış olsa hakikaten belki hüngür hüngür filmde bazı sahnelerde bazı sahnelerde işte Batman'in o kızgınlığını işte e, hissedecektik Superman'in çaresizliğini de hissedecektik ama Olmadı işte bunlar. Benim derdim bu yani filmle ilgili. Şeyi de söylemem lazım gibi geliyor. O kadar hani fragmanlarda hani her şeyi vermişler falan filan Yok. değilmiş. Yani onu gördük ama fragmanlarda o kadar kilit sahneleri de öyle bir vermişler ki bize filmde etkisini kaybetmiş bazı sahneler. Yani filmi spoil etmiş fragmanlara hiçbir şekilde katılmıyorum öyle olmadığını gördük çünkü... Evet bize bir sürü montaj iyiliği yapmışlar. Fragmanlarda Hı. hiç öyle olmayan sahneler böyleymiş gibi göstermiş falan. O konuda tamam diyorum zaten. Ama tekrar tekrar gördüğümüz çok kilit sahnelerde dediğim gibi bütün etkisini azalttı filmde görmek. Yani mesela Batman'in Superman'in yumruğunu ilk yakaladığı sahneyi Hı. o kadar çok gördük ki filmde gördüğümde beni etkilemedi o. Hani çünkü biliyordum andım o sahneyi. E, okey falan hani ya da işte kessem kanar mısından falan muhabbeti hmm. sonra senin de dediğin gibi işte burusun ergen gibi yüzüne bir işte <gülüyor> bir kesik atması falan ya şeyi anlayabiliyorsun motivasyonunu erifin he. kanatmak istiyor acı kafaya takmış yani evet. erif atacak yani o örnebilir bir yere he. atacak Yüzünü atacak o facayı bir yere atacak yani falan hani bilmiyorum ama dediğim gibi filmi çok filmi gerçekten olsun. ikinci defa izlediğimizde bulacağımız çok daha fazla ayrıntı vardır ama bu haliyle ya yani ilk izlemede sana sunduğu şey çok da bir şey değil. Yani işte... Hani tamamen bir geçiş filmi. Yani biz Justice League yapacağız, Wonder Woman yapacağız. Ee, i̇şte birkaç tanesini tanıtmamız e, ve Batman'in ağırlığını koymamız gerekiyor. O yüzden bu filmi yaptık gibi bir geçiş filmi olmuş yani resmen. Aynen öyle. Hani vasat bir dizi bölümü gibi diyebilirim hatta yani. Yani ben vasat bir dizi bölümü kadar e, yerin dibine sokmasam da... Vasat şey değil. Ortalama demek vasat. E, dediğim gibi yani Batman v Superman filminin her şeyden bağımsız kendi kendine yeter bir film olması gerekiyordu. Ve Öyle böyle olmadı. bir film olmadı. Ama başta söylediğim yine diyeyim. E, sonra da yavaştan bence bitirelim zaten podcast'ı. E, yani... Her ne olursa olsun biz çok beğendiğimiz filmleri de saatlerce bokladığımız podcastlerimiz oldu. Çok beğenmiş olmamıza rağmen beğenmediğimiz şeyleri sayarken çok coştuğumuz oluyor mesela. Evet bunda da yine bol bol bokladık film ama ne olursa olsun beyaz perdede Batman'i, Superman'i ve Bond'rumanı aynı anda gördük. Bu bu bile aslında yeterince büyük bir şey bir yandan da. Yani şey, ee, ya yani benim eleştirilerim ya yani anlaşılmadıysa ben birazcık daha düz bir şekilde söyleyeyim. Eleştir, eleştirilerim filmin e, kötü olduğu yönün de eleştirilerden ziyade bize bariz bir şekilde gösterdikleri potansiyeli yaşatamamış olmalarının e, eleştirisi. Çünkü görüyorsun adamın neyi bize vermek istediğini, neyi amaçladığını ve aslında çalışabilir bir e, hani bir Yol haritası da kurgulamış olduklarını da çok bariz bir şekilde görüyorsun. Fakat işte o Batman sahneleri, ıvırlar zıvırlar gibi şeylerle beni yabancılaştırdığı için filmden filmin içerisine giremedim ve istenilen duygu paylaşımı olmadı. O yüzden her şey çok yüzeysel geldi. Aynen öyle. Öyleyse bitirelim diyorum ben podcasti Dediğim gibi ikinci izleyişten sonra Oturup tekrar üstüne konuşalım istiyorum. Hı hı. O yüzden de daha da fazla detaya girip ne bileyim mesela hani kabus sahnesinden falan hiç bahsetmedik falan filan hani daha fazla konuşulması gereken şey illaki var. Bir de ikinci işte ben biraz da easter egg kovalamak istiyorum açık söyleyeyim. Hani çünkü madem senaryodan beklediğimi alamadım o zaman beni keyiflendirecek başka detaylara hı hı. takılmak istiyorum. Ve o dövüş sahnelerinde daha böyle keyifle oturup rahat rahat izlemek istiyorum. Yani tekrar... ya ben e, bizim gördüğümüz Wonder böyle bir iki buçuk saat göreceksek bir an önce Wonder Man filmi gelsin istiyorum. Evet evet kesinlikle. Öyleyse. Öyleyse. G-Pod'un sonuna geldik. Geldik. Bu bölümde bol spoilerlı Batman v Superman konuştuk. Konuştuk. Tekrar konuşacağımızı. Arada deneyelim. vermedik ha. Evet evet. Bunun sonuna artık bir Wonder Woman soundtrack koyarsın. Konur. Gider. Gideri var. Öyleyse. Öyleyse. Geekstra.com Geekstra.com